İzal Rozantel ile Haftanın Karikatürleri Günaydın İzal Günaydın Hocam Günaydın İzal Bey Günaydın Can Nasılsınız? Gayet iyi formundayız. Karikatür gibi program yapıyormuşsunuz. Öyle duydum. Evet. <gülüyor> Meslek değiştiriyoruz. Ee, o zaman ben e, işe biraz daha ciddiyetle yaklaşayım. Olur mu? Tabii tabii. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bizim mesleğimizi elimizden alamazsınız. Niye? Ama yani hayatın sanatı taklit ettiği bir gerçek. Gerçek ve, Gerçekten de öyle bir kocaman bir haftayı geride bıraktık. Evet. Fakat merak etmeyin. Yani yakın bir gelecekte hayat artık sanatı takip etmeyi bırakacak. Bunun için ilk önlem arıldı bile, e, duydunuz herhalde. Becerilere göre öğrenci alan özel yetenek sınavı bazı dersler için e, bundan böyle 2020'den itibaren kaldırılıyor. Yani yeteneksiz nerede girebilecek? Hayır, yeteneksiz demeyelim. Belki vardır yetenekleri ama özel yetenek sınavına e, gerek olmayacak. Yurt Başkanı Yekta Saraç Aslında böyle bir e, açıklama Yaparak verdi müjdeyi e, Bundan böyle aralarında çizgi film Grafik, grafik resimleme Grafik tasarım e, Moda giyim tasarımı, <gülüyor> moda tasarımı e, Gibi 14 programa Yedenek sınavıyla değil Fakat merkezi yerleştirme Yöntemiyle öğrenci alınacakmış Aslında bu konu Tartışmalı tabi yani, e, Çizgi film, grafik tasarım ...moda tasarımı... Bu, ...bu dallar için özel yetenek aranmalı mı aranmamalı mı? Evet. Ee, yani teknolojinin ulaştığı... E, ...bugünkü noktada... ...artık sıradan bir cep telefonuyla bile... ...herkes fotoğraf çekiyor. Ee, yani yetenek falan da... ...gerekmiyor değil mi? Fotoğraf değil, videoda çekiyor. Bunu video fotoğrafçılar çekiyor. duymasın sonra kapımızın önünde protesto gösterileri başlıyor. E, Geliyorlardır. Geliyorlardır, dinliyorlardır. Eyvah. Abi abi de karikatür programı bu lütfen. Zaten <gülüyor> Şimdi... karikatür gibi bir program oluyor. <gülüyor> ben susayım ya. Yok keşfeden <gülüyor> <estağfurullah> efendim. <gülüyor> Şimdi grafik tasarımcılar da, çizgi filmciler de yani e, ne olacak? Araç gereç kullanılmasını bildikten sonra e, yani özel yeteneğe ne gerek var? Kadrajmış falan yani Bence bunu asla da, daha da basit indire, giyemez miyiz? Yani, <gülüyor> kağıt kalem kullanmasını bilen herkes yazar ya da şair olamaz mı? Olabilir. Tam e, o olur. bile gerekmiyor. Klavye kullansın yeter. Kaleme de gerek yok. Kağıda da gerek yok değil mi? Evet. Neyse. E, karikatüre deneyecek olursak sosyal medyada bu hafta e, ilginç bir karikatür giz, e, dolaşıyordu. Anonim bir karikatür. Bu klasik. E, fakat bu konu bağlamında çok hoşuma gitti. E, hatta güldüm de. Yani belki çoğu dinleyicimiz de görmüştür ama ben anlatmadan geçemeyeceğim. Bu bir e, kara kalem at çizimi. E, bu çizim şimdiye kadar pek çok konuda özellikle de sanırım reklam sektöründe kullanıldı. Yani bir klasik oldu. Resmi şöyle anlatayım. Atın arkasından yani kuyruğundan başlayarak. Sağrısından evet. Evet. Kafasına varana dek çizimin tarzı değişiyor. Aslında bu at çizimini biz üç ayrı bölüme ayırabiliyoruz. Ee, kıç kısmı, arka kısmı oldukça yetkin ve ayrıntılı bir e, kara kalem çalışması. Tam da yetenek sınavına e, sınavlarında istenen tarzda bir kara kalem çalışması. Atın gövdesinin ortalarına gelince çizgi biraz değişiyor, basitleşmeye başlıyor. Üçüncü bölüm yani atın kafasıyla ön bacakları ki o en yani birinci bacak artık tamamen acemice, Çocuksa, bir, e, çocuksu bir yüslükle çizilmiş oluyor. Aslında en, benim ben hoşuma giden bölüm burası. Evet, e, benim de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Fakat işte e, buraya ulaşmak için e, bir takım aşamalardan geçmek gerekiyor. Fikas öyle diyordu. E, yani atın kafası ve ön ayağı e, tamamen çöp anlayışıyla çizilmiş. E, bu Aslında bu karikatür Tekrarlandıkça niteliğini yitiren, o sıradanlaşan e, dizileri, filmleri yermek için de kullanılmış. Mesela e, Star Wars için çok kullanılmış zamanında yeni bölümleri çekildikçe. <gülüyor> e, fakat esas işlevi de iş alanında. Yani e, ucuz üretim isteyen e, firma sahiplerine iş ucuz, ucuzladıkça nasıl bir görüntü alacağını, işin nasıl bir görüntü alacağını anlatan ironik bir çizim. Ama açık söyleyeyim bu yetenek sınavı kaldırılması olayına bu çizim cuk oturmuş ve e, bence çok da komik olmuş. Evet. E, ortası, ortası böyle müşterek bir çalışma eseri falan olacak. Harika bir şey ya. E, komik karikatürlerle e, devam edelim. Biraz e, gülerim bugün istedim. E, ikinci e, karikatürümüz yine karikatürlerini çok beğendim ve güldüğüm hakikaten bir e, sanatçımıza ait. Hayati Boyacıoğlu'nun, e, o da geçtiğimiz hafta en çok tartışılan e, bir konu, asker selamı ile ilgili bir şey çizmişti. Şimdi e, UEFA hatırlayacaksınız biliyorsunuz, asker selamı denen milli futbol takımımızı cezalandıracak mı, cezalandırmayacak mı diye e, bolca tartışılıyor hı hı. E, gazetelerde, spor sayfalarında. Ee, Hayati e, Boyacıoğlu'nun karikatürünü anlatmak çok kolay Yazısız bir karikatür bu ee, Karnımız bu, bu kez e, bir çocuk Sokakta top oynayan hemen her çocuğun başına gelen Onun da başına geliyor ve top komşu teyzenin penceresine çarpıyor Tabii ki e, camı da kırıyor Cam paramparça Teyze balkonda top elinde çocuğa bakıyor Ke keseyim mi ha keseyim mi Diye hayır dersin. kızamıyor kızamıyor keseyim mi de demiyor çocuğa bakıyor sadece niye niye çünkü, çünkü, çünkü. Şey, yani bizim o şey olsa yani şey yapmıyor derler ee, yok yemiyor, çocuk, asker can, çocuk asker selamı çakıyor can lütfen çocuk asker selamı çakıyor ve böylece meseleyi hallediyor işte bu kadar Evet, Çeşit bir şeşit yöntemi çok yani. Çok komik bir karikatür gerçekten. Trajikomik de diyebiliriz. Ee, evet. evet. Sanat hayatı, pardon hayat sanatı hı hı. E, takip, takip ediyor. E, sıradaki komik karikatürümüz İngiltere'den. E, İngiltere deyince tabii ki konumuz Brexit ve konu mankenimiz de Boris Johnson. Hı hı. E, Brexit'te son durum neydi? ana e, Avrupa Birliği hafta içinde yeni bir anlaşmaya varmışlardı. İşte daha önce üç kez reddedilen anlaşmada tepkilere yol açan o Kuzey İrlanda'ya ilişkin tedbir maddesi kaldırılacak. Yeni bir düzenlemeye yer verilecekti falan filan. Aslında bu anlaşmada eski Başbakan Tereza parlamentoda üç kez reddedilen anlaşmasının bir benzeriydi. Fakat bu anlaşma da cumartesi günü onaylanmamış, e, oylanmamış daha doğrusu ve daha iyi incelenmek üzere e, ileri bir tarihe ertelenmiş. Her yani neyse karikatürümüz bu e, ertelemeden önce çizilmiş. E, karikatürü İngiliz The Times gazetesinin karikatürcüsü Morton Mordant çizdi. E, bu karikatürde Boris Johnson'ı bir ayakkabı mağazasında görüyoruz. E, koltuğa oturmuş ayakkabı deniyor. E, haliyle o bu kez kocaman cüslesi ön planda değil de kocaman ayak kapıları, ay ayakları daha doğrusu ön planda hı hı. E, denediği pabuçlar ise e, her nasılsa o yüksek ölçüde hani e, alışa geldiğimiz sık sık da daha önceki programlarda anlattığım e, leopar desenli, desenli evet Theresa May'in e, favorisiydi ya, değil mi? tabii ki Theresa May'in üstelik simgesi olmuştu sembolü evet, olmuştu papuçlar. Evet. E, zaten ayakkabı kutusunun o açık ayakkabı kutusunun üzerinde de markup olarak Teresa May's Compromise yani Teresa e, May'in ödünleri değil mi? Evet ödün, ödünleri yazılı. Ödünleri verdiği evet. ödünler. E, Boris Johnson da işaret parmağıyla ayağındaki leopar desenli o yüksek öpçeli ayakkabıları e, tezgahlara gösteriyor. Ve e, ağzından da şöyle sözcükler dökülüyor. Aradaki fark şu ki Hey bunlar bende daha iyi duruyor. Evet, bana daha çok yakışıyor. Bana çok, daha çok yakışıyor. Evet. <gülüyor> ee, ya bana kalırsa karikatürcü e, Morland e, Boris Johnson ayaklarını bayağı da seksis yapıyor, şey, değil mi? Evet. <gülüyor> Ayak fetişistlerine duyuralım bu. Evet bu arada ee, da bir mail gazetesinde, milyarderlerin emrindeki mail gazetesinde bu tekrar oylanmaması Brexit'in durumuna karşı çok kuvvetli bir tepki olmuş. Bir karikatür gibi çıkmış birinci sayfası. Bu aptallar evi diyor şeye, parlamentoya. Evet. Bütün kar şeyleri koymuş, o karakterleri koymuş. İşte itiraz ettiniz böyle oldu diyor. Vallahi e, hayat bu işi iyi öğrendi. Sanatı iyi taklit etmeye başladı. Ne diyeyim? Evet. Evet. Yani The House of Fools diye vermiş. Evet. İşte başta e, işçi partisi lideri, meclisin istifa eden başkanı ve ötekileri de koymuş. Harika bir iyileşmeye başlayabilirdik. E, Brexit'le temizlemeye başlayabilirdik kendimizi ama onun yerine numaracı milletvekilleri bizi daha büyük bir işkence bekleme işkencesine soktular değil mi atmış? Evet. Bu tabii istifa eden e, kendi yardımcısı vardı. Onun sayesinde oldu bu ertelenme galiba değil mi? Evet. Evet. Onun da resmi var zaten. <gülüyor> evet. Olur, Peki olur. biz taşmayalım senin programına. Evet. <gülüyor> Yok ne demek? Estağfurullah. Zeyp'le dinliyorum efendim. Seyit <gülüyor> alıyoruz. Şimdi haftanın olayı tabii ki bütün dünyada yakı, yankı uyandıran Trump'ın mektubuydu ama ben bu tarihi mektuba geçmeden önce Polonya'daki seçimlerle ilgili yine oldukça komik bulduğum bir karikatürü izninizle anlatmak istiyorum. Geçen hafta Polonya'da düzenlenen genel seçimi %43 kusurluk bir oy oranı ile e, Hukuk ve Adalet Partisi ki e, kısaca okunuşu PİS pis diye evet. okunuyor e, PİS partisi genel başkanı Yaroslav Kacinski kaç... Kacinski evet. Kacinski e, kazandı ve e, hatta çok oy aldık ama daha fazlasını hak ettik falan gibisinden bir beyanda da bulundu kendisi şimdi. E, bu milliyetçi muhafazakar çizgideki pis partisi, artık muhtemelen tek başına iktidar koltuğuna oturacak. E, şöyle bir hatırlatmada bulunayım: Pis batı diyarında e, biraz küçük, biraz değil, küçük ihtiyacını gidermek anlamına geliyor. Evet. Hmm. E, konuyu da Hollandalı karikatürist Charles e, Royart e, çok güzel bir şekilde kalem aldı. Royals'ın karikatüründe adalet tarihçısı Tenis'in mermerden yapılmış büyükçe bir heykeli görünüyor ki bu da adalet saraylarının önünde de sıkça görüyoruz böyle heykelleri. Ee, heykelin en az heykel kadar büyük olan bir kaidesi var. Fakat bu kaide işte üstten gelen baskıyla herhalde zevine doğru böyle çatlamaya başlamış. Evet derin Sanki, çatlaklar oluşmuş. Evet, derin çatlaklar yıkılacak gibi duruyor yani biraz tehlikeli. Ee, heykelin çevresinde ise dört kişi sayıyorum. Üçünün ee, üzerinde Polonya milli futbol takımının formaları var kırmızı beyaz. Ee, birinin e, ise tek elinde e, bir bayrak dalgalandırmakta ve dalgalandırıyor. O da Partin'in bayrağı yani PIS partisinin bayrağı. Ee, diğer eliyle de o da doğal ihtiyacını karşılıyor. Tıpkı diğer üç arkadaşı gibi e, herhalde kutlamalarda bir ayı fazla kaçırmış olanlar ki hepsi birden e, pis Partisi'nin adına uygun bir şekilde pis ediyorlar heykele. Evet heykel ee, heykeli çatlı, kaide de çatlaklar evet. içinde zaten. Ee, belki bu yöntemde kaidenin çatlayan yerleri onarılır. Tabi, tabii yani? tabii kesinlikle <gülüyor> yapıştırıcı. Ya <da> <gülüyor> yani. Biz, i̇zleyip göreceğiz. <gülüyor> evet. Evet. E, mektup meselesine gelecek olursak, e, bu sabah benim elimde iki tane mektup var. Hı. Bir saniye. E, bir e, bir tanesi Noel Baba'ya itafer yazılmış. İmzası yok ama kimin tarafından kalem alındığı üsluptan anlaşılıyor. Ben tercüme ederek okumak istiyorum. Sevgili Noel Baba. İyi bir anlaşmaya varalım. Bana bir PlayStation 4 getirirsen haris sana iyi gözle bakacaktır. Sert adam olma, aptallık etme. Seni daha sonra arayacağım veya bir ABM'de buluşalım. Evet, e, bu mektup imzasız. E, bu karikatür ise mükemmel bir mektup başlığı altında The New Yorker dergisinde yayınlandı. Ben web sitesinden aldım. Ee, karikatürde Noel Baba'yı masasının başında yüzlerce mektubu incelerken görüyoruz mektubun ve karikatürün yaratıcısı da The New Yorker'ın çizeri Joe Dater evet çok hoşmuş <gülüyor> biraz şaşkın bir ifadesi var Noel Baba'nın ama ee, çok mektup var fakat bu mektup çok farklı bir mektup yani üslup da enteresan tabi herhalde bu mektup da tarihe geçecek Noel Baba'nın tarihine geçecektir evet e, Kuzey Kutbu e, tarihine belki. <gülüyor> evet. E, i̇kinci mektubumuz, e, bu iki dilde bir mektup. İngilizce ve Türkçe yazılmış. Bunu da aynen okuyorum. E, çevirmeden hatta. Diyor, Mr. President, bu mektubu 20 kişiye gönderirseniz işiniz rast gider. Göndermezseniz ekonominizi bitiririm. I will call you later. Since Altında da böyle sultuluklu bir imza ki e, tanıyoruz. bu imzayı tanıyoruz. Tanıyoruz evet. Donald Trump imzası. Evet. Şeymiş baskıymış mühürmüş yani. <gülüyor> Karikatürü kim çizmiş? Karikatür Kutlu Kan Perker'in. Onu da internet gazetesi e, dikenden aldım. Diken için çizmiş. E, karikatürde de Sayın Erdoğan'ın az önce okuduğum mektubu okurken görüyoruz. Yani yüz ifadesine bakarsak kızgın değil Sayın Erdoğan. Bence başka bir duygu yaşıyor. Yani sanki bir empati duygusu. Evet. Karışık duygular içinde. Evet, evet. Düşünce balonunda da yani iyice sıyırdı ifadesi okunuyor. Demek ki yani bir empati içinde. Evet. Bence artık ne bileyim sözün tükendiği yerdeyiz. Şayet Hayat sanatı takdir ediyorsa işte, işte bizde sanatı biraz sürdüğe alalım diyorum. Evet, ben de ama bir eksik bıraktım programında bunu da düzeltmek benim boynumun borcu. Lütfen, lütfen. Aslında iki değil üç mektup karikatürü vardı. Bir tanesi de benim elimde şimdi. Siz küstahlıkta yolda, Küstahlıkta ve hadsizlikte sınırı aştı. 82 milyondan Trump'a mektup Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na diplomatik dilden uzak tehdit ve hakaret dolu mektup gönderen ABD Başkanı'na bu milletin bir çift sözü var. E biliyor olman lazım, sen de imzalamışsın. 82 milyonun tamamının imzaladığını söylüyordu Cumhurbaşkanı. Yok, 82 şey, kusur olması lazım. Ee, o kusuratın içinde bilmiyor yani. Ee, varsınız, varsınız. Yok. Varsınız İzhan Bey. Yani şey, yok, yok benim haberim yok. Ya benim de yok ama varis hepimiz oradayız. Ee, ya, Türk milleti Türkiye 18 Ekim 2019. Excellenceları Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Washington Sayın Bay Başkan diye başlıyor. Yüzünü şeytan görsün seni bir daha aramayacağız diye bitiyor. Saygılarımızda Mehmetçiğ sana da selam çekiyoruz. Türk milleti diye Trump gibi imzalamış. Sen imzana olmasa nasıl seni temsil eder bu? Ya sözlük hastasından iyi mi bileceğiz? Bilmiyorum Hakikaten. belki yani ne bileyim farkında olmadan mı acaba bilmiyorum şu aralar fazla uyuyorum ya yani. de... <gülüyor> psikanalitik bir devrim bu e, aramızda ne çok mi? fazla uyuyanların olması güzel bir şey var. Evet evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki, çok belki çok da şey hangisini seçiyoruz ha <gülüyor> evet haftanın karikatürünü seçmediyiz ee... Buyurun dinliyorum. Ben cam kıran çocuk. Ben, biz evet sizden önce de epey bir dedikodusunu yaptık o karikatürü. Öyle cam mi? cam kıran çocuk. Cam kırdıktan sonra selam selam duran. E, çocuk. Tamam. Hayat abi boyacı oldu. Hayat abi Kazanan Hayat Bey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hepimiz kazandık. Hepimiz kazandık. <gülüyor> Kaç milyondu? 82 82 milyon kazandık. 82. Eee evet. Bey, yok teşekkür ederiz. Size 2 milyona iyi haftalar, iyi yıllar diliyorum. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, şaka. İzler Rosenthal ile haftanın karikatürleri.